Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulanlar Banu Aksoy ve Yıldray Karakiyar. Kitap dostu Sezin Okulu sunar. Bir Dolap Kitabı hoş geldiniz. Günaydın Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap başladı. Önce bir duyuru yapalım. Ee, dolap buluşmaları adında bir dizi... E, etkinlik. Etkinlik. Etkinlik mi diyelim buluşma işte. E, düzenlemeye karar verdik. E, bunun aslında duyurusunu da yaptık. BirDolapKitap.com'dan. Dolap okurlarıyla e, buluşmayı planlıyoruz. E, i̇şte biz İstanbul, e, İzmir... Bursa ve Ankara olarak e, bu buluşmaları yapmaya karar verdik. Ama ilk buluşmamızı İzmir'de e, 6 Aralık Cumartesi günü saat 2'de yapmayı planlıyoruz. E, mekanla ilgili bilgiyi birdolapkitap.com'da e, belirledikten sonra açıklayacağız. E, katılmak isteyen İzmirli takipçilerimiz için. birdolapkitap.gmail.com adresine evet. e, katılmak istediğinizi, isminizi ...yazıp bize bildirebilirsiniz. Evet aşağı yukarı... ...kaç kişinin katılacağını bilmemiz gerekiyor... ...önceden aslında. O yüzden de... ...yazarsanız bize seviniriz. Ve bilimle devam edelim... ...şimdi elimde bir bilim kitabı var. Ama bilim deyince... ...böyle göz korkutucu da olmasın. Çok... ...dozu iyi ayarlanmış... Hmm. Genel kültürle e, karışık bir bilim kitabı bu. E, i̇nsan vücudu adını taşıyor. Info, infografik dizisi, Redauskits'in kısa süre önce çıkarttığı iki kitaplık bir infografik dizisi var. E, i̇lkini e, Hayvanlar Alemi'ydi adı. İlkini daha önce yazmıştım bir dolap kitapta. E, i̇kincisi insan vücudu'nu anlatıyor. İlk kitap 8 yaş ve üzeri çocuklar için hmm. etiketlendirilmiş. Kitabın arkasında insan vücudu 10 yaş ve üzeri olarak belirtilmiş. Kitabın resimleri ve verdiği bilgiler açısından yerinde bir karar. Yani ikisi aynı seri hmm. ama ikisinin farklı, farklı yaş, yaş grupları olması. Çünkü hayvanlar alemi çok daha... Yalın, yalın da demeyeyim ama daha az teknik bilgi içeriyor. Ama insan vücudunda daha fazla teknik bilgiye, bilimsel terime ya, rastlayabiliyorsun. Ha, dil olarak da farklı zaten. Evet. Tasarım olarak infografiklerin hazırlanışı, çizimlerin düzenlenme biçimi de birazcık daha karmaşık. Ha, bu göre... arada sanıyorum tabii şimdi insan vücudu olunca, şimdi geçerken sen böyle karıştırırken kitabı bir başlık gördüm mesela üreme diye. Aha. Mesela böyle bir içerik olduğu de mi acaba? Bilmem. Genelde insan vücudu anlatan çocuk kitaplarında mutlaka üreme de yer alıyor zaten. Olmayan bir konu değil ama. Hayır yok tabii ki zaten olması gereken tabii, bir konu tabii. da acaba dedim hani böyle bir de var mı? Ee... Bilmiyorum o da düşünülmüş müdür ama ben daha çok da verilen abi? bilgilerin bilgi düzeyi hmm. yüzünden biraz yaş grubunu büyük tuttuklarını düşünüyorum. Ee, neler var bu kitapta? Ee, öncelikle kitabın tasarımından bahsedeyim biraz. Yani infografik e, çok keyifli bir anlatım biçimi bence. Bilgiyi, Oldukça da zor aslında. Evet yani e, çok karmaşık birçok bilgiyi çok basit çizgilerle... Bir seferde ve topluca verebilme sanatı diyebiliriz. Yani aslında çok kısacık metinler ve çok yalın ama büyük emek isteyen görsellerle. Evet yani nokta aslında. atışı yapıyor her biri. Bir sayfayı açıyorsun ve aynı anda bir sürü görsele bakarak ki bu görseller yani son derece stilize, sembolik birer şekle dönüşmüş durumda. Ve... Gözün sayfaların orasından orasına bir köşesinden diğer köşesine sıçrayarak kısa kısa parçaları bir anda alıp e, sonunda bir sürü şey öğrenmiş olarak kalkabiliyorsun. <gülüyor> e, bu kitapta insan vücudunu hangi bölümleriyle ele almışlar? Onları söyleyeyim kitabın başlıklarını. Duyular var, üreme var, kalp, beyin, sindirim, iskelet ve İnsan Fabrikası diye bir hmm, bu son bölüm var. Bir başlık. Evet başlıklar kitabın içindeki diğer alt başlıklar da zaten çok ilginç çok eğlenceli düşünülmüş bence. Ee, böyle bakınca klasik insan vücudu kitaplarında rastladığımız hmm. başlıklar aslında işte ee, farklı vücuttaki farklı organ sistemleri e, ve yapı taşları e, anlatılıyor ama nasıl anlatıldığı önemli tabii. Duyularla başlıyoruz işte bildiğimiz gibi koku alma, ıı, işitme, tat alma, görme ve dokunma duyuları var. Derin duyu diye bir tanım hmm. öğrendim ben burada. Yani aslında bildiğimiz bir şeymiş ama böyle adlandırıldığını bilmiyordum. Ee, mesela araba kullanırken, karşıya bakarken beynin, elinin, kolunun, ayaklarını hmm. ıı, nasıl hareket ettirmen gerektiğini her biriyle tek tek uğraşmıyor ya sen zaten. Yani vites değiştirirken hiçbir şey, asla vitesi değiştirmeyi düşünmüyorsundur. Evet zaten ya da gibi. o sırada e, vücudun başka bir sürü fonksiyon da yapıyor ve farkında olmadan bazı şeyleri yapmaya devam ediyorsun. Buna derin duyu deniyormuş. Hmm. Ee, başka yani bu, bunun gibi böyle bir sürü başlık var. İşte görmede göz ölçülerini veriyor. Mesela bir bebeğin göz küresi 16 milimetre hmm. imiş doğduğunda. 8 yaşına kadar göz küresi büyümeye devam ediyormuş ve yaklaşık iki buçuk santim iki buçuk santimden birazcık daha az olana kadar büyüye, büyümeye devam ediyor ama yani çapından mı bahsediyor? Göz küresinin çapından. Hı -hı. 8 yaşına geldiğinde artık göz küren son noktasına ulaşıyormuş, Hı -hı. ömrünün geri kalanında o büyüklükte kalıyormuş. Ya 60 yaşına geldiğinde gözünde ne değişiklikler hmm. olmaya başlıyor bunu anlatıyor. Sonra insan ve köpek karşılaştırması var. Hmm. Mesela ben köpekleri hep siyah beyaz görürler denir ya hmm. öyle sanıyordum. Ama burada köpeğin gözünün gördüğü renk spektrumu siyah beyaz değil. Bizim gördüğümüz gibi de değil ama çok böyle basit. Ve pastel tonlarda bir hmm. renk skalası var. Bizden daha soluk görüyorlarmış gibi evet. sanki anlıyorum. Evet. Sonra böcek ve insan gözlüğünü karşılaştırmış. Böcek ne kadar görüyor, insan ne kadar görüyor. Dokunma bölümünde koca bir eli, şişmiş dudakları ve dili ve dev bir ayağı olan bir insan çizimi <gülüyor> var. Bu büyütülmüş organlar sinirlerin... Yani dokunma hı hı. işlevi olan sinirlerin en yoğun olduğu yerlermiş ee, yani yine bu resme bakarak zaten yani bir fikir edinebiliyorsun yani. hemen ee, ve bu şekilde ben her birini tek tek söylemeye kalkarsam tabi çok fazla tabii. ayrıntıya girmem gerekir yani her sayfada çok güzel ilginç bilgiler var ama kalp bölümünde hı. benim ilgimi çeken e, bilgilere rastladım yani e, Mesela bazı kılcal damarlar o kadar dar olurmuş ki içinden tek seferde yalnızca bir kan hücresi geçebilirmiş. Oo. Evet ee, ve ortalama bir yetişkinin vücudundaki atar damarlar o kadar büyük bir ağ oluşturur ki çıkarılıp düzleştirilirse yaklaşık 1000 metrekarelik yani 3 tenis kortundan daha geniş bir alanı kaplarlarmış. 1000 metrekare. Evet damarları açtığın ve yaydığın zaman. E, bu da çok ilginç geldi yani, çok evet, çarpıcı bir bilgi bence. gerçekten çok tuhaf hissettiriyor insana yani içinde bin metrekare kare mi tutuyorsun şu anda yani evet. <gülüyor> işte çok garip değil mi Evet. yeni doğmuş bir bebeğin kalbi elleriyle aynı büyüklüktedir ve aynı hızla büyür zaten hani Hı, yumruğun evet, kadardı yumurum diye kadar. i̇şte yetişkin olduğunda elinin büyümesi durduğunda kalbinin büyüklüğü de o oluyor peki kalp bir sevgi organıdır filan gibi bir başlık var mı yok <gülüyor> <gülüyor> Ama başlıklar çok güzel mesela kalpten kalbe diye bir bölüm var işte kalbin böyle bir şeması var i̇şte o kapakçıklar kulakçıklar odacıklar damar sistemini anlatıyor meselenin kalbi diye bir bölüm var işte minik kalpler var işte bebek yani bebekle bebeklerle başlayıp işte yetişkinliğe kadar hmm. o kalbin gelişimini hatta anlatıyor hatta anne karnına yani, embriyo Evet. Değil mi yani? Ee, onunla da ilgili bir bilgi vardı. Ee, galiba 22 haftalık olduğu da hamileler doğrudan steteskopla dayayıp e, bebeğin, bebeğin fetüsün, şey, kalp ha, sesini şey, duyabiliyor fetüs, musun? 5-6. Evet. haftada galiba kalp atmaya başlıyor ama 22. haftada dışarıdan dinleyerek duyabiliyormuşsun kalp atışını. Eee Dediğim gibi işte başlıklar böyle çok eğlenceli, büyük düş Beyin bölümünde mesela büyük düşünmek diye bir bölüm var. <gülüyor> e, beyindeki, e, beyin hücrelerinin, sinapsların nasıl gelişip de e, birbirleriyle bağlantı kurduğunu anlatıyor. Uyusunda büyüsün var. Hı. Uyku ile ilgili, beynin uykudaki rolü ile ilgili. E, ve asıl gelelim en son bölüme. İnsan fabrikası Hah, işte başlığı çok ilginç. Ee, burada insan vücudunda neler üretildiği, hmm. neler atıldığı ya da e, insan vücudun, insan oteli diye bir başlık var mesela. Aa. Çok eğlenceli. E, sıcak, nemli ve besin maddeleriyle dolu olan insan vücudu birçok yaratık için mükemmel bir yuvadır Aa, deyip e, biraz da böyle okurken senin sinirlerini bozan bilgiler içeren bir bölüm var işte. Yani e, Bağırsak kurtları var. Kancayı atanlar var. Ha. Kancalı kurtlardan Şurada bahsediyorum. Şurada tünel, <gülüyor> tünel kazanlar var. Tünel kazanlar var. Afrika ve Hindistan'daki at sinekleriyle karşılaşırsan başına neler gelebileceğini anlatıyor burada. Kaç? Ee, <gülüyor> kafada yaşayanlar var. Oo. Bit. Ee, başka ne var? Akıntıya karşı yüzenler var. Kandiru ya da diğer adıyla vampir balık. Amazon havzasında yaşayan küçük bir balıktır. Bu balıkların idrar sıvısıyla yukarı çıkarak idrar kesesine yerleştiği gibi bir efsane vardır. Ama bu henüz Oo. bir efsane olmaktan ileriye gidememiş. Neyse ki <gülüyor> düşününce yani, çok korkunç çünkü gerçekten. okuması bile korkunç. Ee, i̇çeri sızanlar var, sorun yaratanlar var. Bunlar insan otelinin e, insan otelinde evet, kalanlar. Sıcak de... hava deposu diye bir bölüm var mesela gaz çıkışını anlatıyor. Aa, Başlık bu ama sıcak hava değilmiş. deposu. Terleme var. işte terlemenin nasıl yap yani hangi komutlar sonucu terleme başlıyor. Neler oluyor terlemede? İşte mesaj alınınca terlemenin ne işi vardır. Bu, bunlar aslında çok ciddi teknik bilgiler. Evet yani, evet. Ne diyebilirim? Anatomi jargonu. Bunu evet. herhalde kullanıyor olmak lazım. Bunu çevirmek de çok kolay bir iş değil. Yani bu bakımdan nasıl kitap? Kitabın çevirisi çok güzel. Yani okurken hiçbir problem yaşamadım. Ben Egemen Özkan tarafından çevrilmiş. Diğer serinin diğer kitabı da öyle. Hiçbir şeye takılmadan güzel güzel kendini kaptırıp okuyorsun ki... Ee, hani baştan sona okuyabileceğim bir kitap da değil bu canının Tabii, istediği yerden istediği yerde, sayfasından istediği bölümünden e, herhangi bir yerinden girebiliyorsun çok da güzel görünüyor kitap evet üretim merkezi kısmındaki bilgilerle de kapatalım e, burası da işte e, en son bölümden bir başlık e, mesela dolu depo vücudumuzda 38 litrelik bir depoyu doldurabilecek kadar su bulunmaktaymış hmm. Ee, vücudumuzda ortalama bir köpeğin üzerindeki bütün pireleri öldürecek kadar kükürt bulunmaktaymış. Ama işte öldürmüyor. <gülüyor> <gülüyor> ya da e, vücudumuzda 2200 kibrit başına yetecek kadar fosfor bulunuyormuş. 900 kurşun kalem yapmaya yetecek kadar da karbon bulunuyormuş. Oo. Yani baya e, ayak takımı diye bir başlık var mesela. Her bir ayağınızda milyonlarca bakteri yaşar. <gülüyor> Ayak takımı. <gülüyor> evet, i̇şte süper hücre, günlük safra, top atışı, sümüklü gibi. Top atışı. Evet. Vücudunuzda oyuncak bir top mermisini ateşleme yetecek kadar potasyum bulunur. <gülüyor> yani bu maddeleri yani vücut tamamen kimyasal bir Evet. yapı sonuçta ve bütün bu kimyayı bu şekilde örneklerle açıklamak e, bence yapılabilecek evet, zamanda, evet en eğlenceli işlerden biri olmuş Reda Skits'ten çıkan insan vücudu kitabı e, yazan hemen onu başta söylememiştim şimdi söyleyeyim Simon Rogers yazmış Peter Grandin'in infografik çizimleriyle e, tamamlanmış e, Türkçeye çeviren de Egemen Özkan çok yakın zamanda kitap fuarında e, çıktı bu kitap. Bir diğer e, kitapta hayvanlar alemi bunun hakkında daha önce yazmıştım zaten. Bu tip konulara ilgi duyan herkesin, yani çocuk yetişkin fark etmez, ilgisini çekeceğini düşünüyorum bu kitabın. İstersen... dolapkitap.com'dan bant yayınını yayınlayacağız bu programın ve o zaman e, insan vücudu kitabını armağan da edeceğiz. Evet. Bunu da duyurmayı unutmayalım. Evet. E, oraya yorum bırakanlar arasından bir kişiye e, kitabı armağan, armağan edeceğiz. edeceğiz. Şimdi bir müzik arası verelim e, ardından tekrar devam edeceğiz. He played one, he played knick-knack on his drum With a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone This old man came rolling home This old man, he played two, he played knick-knack just for you With a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone This old man came rolling home neck happily with a nick knack paddywhack give a dog a bone this old man came rolling home 24.9 Açık Radyo'da Bir Dolap Kitap devam ediyor. Bu sefer evet. resimli bir kitapla devam ediyor program. Ee, aslında zaten resimli bir kitapla başlamıştık. Ee, seninki pek eğlenceli bir... Resimli öykü Res... kitabı diyelim. Evet, resimli bir e, öykü kitabıyla devam ediyoruz. E, kitabın adı Ispanaklı Yumurta. Esra Ercan Bilgiç tarafından yazılmış. Nurten Deli Orman tarafından resimlenmiş. Final yayınları tarafından da e, yayınlanmış. Ee, Nurten Deli Orman'ın e, üslubu Serap Deli Orman'la e, da çok yakın değil mi? Yani, evet. e, uzak değil en azından. E, ama ikisinin yakınlık derecesini bilemiyorum. E, Soyadları da aynı ama. E, fakat çok e, tanıdık geldi bir yandan çizgi. E, şimdi kitapta e, e, beş kız e, ve işte bir anne ve bir de köpek ...var başlangıçta. Hı hı. Fadiş, Fadik, Fatma... ...Fadime, Fatoş, anneleri Fatıma... ...ve şaşkın köpek Fato. <gülüyor> <gülüyor> Salı pazarından... ...ıspanak almışlar. Tazecik, körpecik ıspanaklar almışlar. Ispanaklı yumurta yapmak peşindeler. İşte... ...titiz bir anneleri var bu kız kardeşlerin. Ondan sonra işte... ...ıspanaklı yumurta da... ...yapıyorlar. Ve ardından... Bu ıspanaklı yumurtayı e, nerede yiyeceklerine karar vermeye çalışıyorlar. E, i̇şte Fadiş en küçükleri e, bu ailenin en küçüğü Fadiş diyor ki e, gidelim şeyde yiyelim yani dere derene piknik yapalım derenin kenarında diye. Bir fikir atıyor ortaya bu ıspanaklı yumurta yapıldıktan sonra e, gidiyorlar ama e, bir de bakıyorlar ki eyvah ki eyvah dere kurumuş. Ne yapacağız diye yanıyorlar, yakılıyorlar. İşte diyorlar ki, işte ha mesela bak şu cümle, e, işte akmaz olmuş sular dağların yamacından, yeraltı sularının yolu değişmiş, bir bir kurulan üç barajla yıpranmış deriyi besleyen nehir diyor. Ondan sonra e, işte ne yapsak, bir ağaç gölgesi filan korula gidelim e, diye bir fikir atıyorlar e, ortaya. E, fakat bir bakıyorlar. Koruluğun yerinde yeller esiyor, bütün ağaçlar kesilmiş ee, ve üstelik de yerine böyle işte vinçler, dozerler, ha tam taygalık sayfa, vinçler, <gülüyor> dozer, bozer dozerler, kamyonlar bilmem falan hepsi gelmiş, i̇şte duvar ölecekmiş, binalar yapılacakmış, tel örgülerle çevrilecekmiş. Çok iyi işte Toki? yani. Ondan sonra hani e, yine üzülüyorlar. Ne yapsak? Parka mı gitsek? Hani Oo, parkta belki tehlikeli. tabii çok tehlikeli <gülüyor> yani bunlar. Anarşik faaliyetler bunlar belli ki. Parka Topluca gidiyor, parka gidiyorlar Topluca evde. parka gitmek çok olacak şey değil. Ondan sonra e, fakat hani bir bakıyorlar e, hani o da yok yerinde işte oradan yol geçecekmiş. Yolun bir ucu bak bu da çok önemli yolun bir ucu da bostanı kesecekmiş. Ha, gitti o da. Diye. Yani işte burası da İstanbul manzarası görüyorsun evet. Galata Kulesi işte Boğaz Köprüsü falan filan. Hangi ee, park olduğuna da siz karar verin. Parklardan yani evet işte park değinin. Öyle bir şey. Ondan sonra bari bostanı korusaydık diye e, ondan sonra ortaya bir fikir çıkıyor bu aileden. Ve e, konu komşu toplanıp bostanı korumaya karar veriyorlar. E, ve hani bayağı da bir e, direnç gösteriyorlar anlaşılan o ki. E, işte Ve ıspanaklı yumurtayla e, başlayan kitap ciddi bir direnişle <gülüyor> aslında. Harika. E, evet yani ıspanaklı yumurtayı da yiyorlar yemiyor da değiller yani. Soğudu gerçi ama yani o yani? kısmı önemli. <gülüyor> Fakat yani bu anlamda kitabı çok e, başka bir yerden görmek lazım. Evet. Şimdi e, tabii ki Gezi Direnişi diye ciddi bir durum var. Ciddi bir şey var. Çok önemli bir şey var. E, ve Gezi Direnişi'nin e, aslında çoğumuzun yaşamına değdiğini, çoğumuzun yaşamında önemli değişiklikler yaptığını söyleyebiliriz. Bu kitapta herhangi bir gönderme yok. Gezi direnişiyle ilgili herhangi bir, öyle bir şey yok. Bu benim yorumum tamamen. Ama hani burada okuduğum şeyler şu anda güncel İstanbul'un problemleri, işte Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, şun işte yedi kule Boston ile ilgili falan yani bir sürü gündem maddesi var. Yani baraj dedin, kuruyan nehir dedin, gitti De, dedi orman, gitti, park, orman gitti her işte şey Boston var. var, hepsi var. Yani güncel bir durum e, ve bence gerçekten gezi direnişi hayatımıza değdi ve e, edebiyat tarihçilerinin oturup çalışmaları gereken bir konu da bundan yıllar sonra gezi direnişinin. Ee, mesela çocuk edebiyatına nasıl etkileri olduğu olacak ve sanıyorum bu kitapta bunun örneklerinden birisi olabilir. Hiçbir göndermesi olmadığı halde. <gülüyor> ee, ya da ne bileyim mesela işte senin ağaçlar bizi nasıl mutlu eder kitabının da e, o konunun yazılması. Başka bir konuda yazıyordun aslında. Evet. O konuyu e, değiştirdin konunu ağaçlar üzerine yazdın ve başında da bir e, ithafın <gülüyor> evet. var zaten. Yani bu e, gerçekten çok önemli bir durum. Dikkat edilmesi gereken bir durum. Ve işte elimizde bir resimli kitap var. Bu okul öncesi kitaplardan birisi. Çok da güzel bir biçimde konuyu şıkır şıkır ele almış bir kitaptan bahsediyoruz Aha. burada. Yani bu beni kitabın şaşırtan yanlarından biriydi. işte kitabın tabii ki hani dili, resimleri vesaire bunlardan da söz etmek gerekiyor. Böyle bir... Ee, nasıl diyeyim bir tekerleme tadı var bir masalcının ne tadı var zaten kitabın sonunda yazarı e, bu ıspanak e, kitabın sonunda mıydı başında mıydı tam hatırlayamıyorum ama bir ıspanak masalından bahsediyor ee, babaannesine ithaf etmiş çocuklarıyla beraber kitabı yazar ee, bu e, kitaba e, ilham veren bir ıspanak masalından bahsediyor hı hı. yani sanıyorum o e, dokuyu Gayet Aha. güzel kurumuş kitabın e, geneline yaymış ve e, o nedenle de kitabın dili e, bu şekilde evet. anlattığı kadarıyla. Bu da ayrıca yani, hoşuma gitti. Yani bir, bir büyükten aktarılan geleneksel bir masalın güncel bir, gün, bir değil. Birçok evet, olaya uyarlanması da yorumlaması yorum. bu olayları e, masalın içinde. E, gerçekten çarpıcı ve etkili de bir yöntem gibi geldi bana. E, bu yüzden de kitap zaten oldukça dikkatimi çekti e, Nurten Deli Orman'ın resimlerine gelince onlar da e, mesaj hemen gözümün önünde bu korkunç inşaat sahnesi var i̇şte vinçler, dozerler vesaireler falan ama e, sevimlilik noktasında da bir eksiği yok evet. aslında yani e, hani görsel olarak da e, yıpratıcı bir yanı yok konu bu oldu halde. o anlamda da iyi çalışılmış bir kitap olduğunu Hı -hı. düşünüyorum bunun ee, ve dolayısıyla hem güncel olayları e, bu şekilde aktarmak için bir formül ortaya koyduğu için e, hem geleneksel anladığım kadarıyla ya da en azından eski bir masalı Aha. geleneksel dil bilmiyorum ama e, eski bir masalı aktarılmış bir masarı masalı, masalı e, bu şekilde yorumladığı için e, bu kitap gerçekten başka bir noktaya geldi benim zihnimde okuduğum çocuk kitapları arasında Ispanaklı Yumurta Esra Ercan Bilgiç tarafından yazılmış ve Nurten Deli Orman tarafından resimlenmiş final yayınlarından çıkan bu kitap çarpıcı bir kitap yani <gülüyor> tamam çok teşekkür ederiz ilginçmiş ben de şimdi okuyayım hemen bugünlük bir dolap kitap bu kadar gelecek hafta görüşmek üzere Görüşmek üzere hoşçakalın hoşça kalın. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulannlar Banu Aksoy ve Yıldray Karakiyer. Kitap dostu sizin okulu sundu.